etmeye ihtiyaç yoktur. Olmuş ama. şimdi niyet namazın şartlarından mıdır rükünlerinden mıdır zaten bu bir ihtilaf konusu niye çünkü biz demiştik ki e, niyet şart nedir şart namazın olmazsa olmazı olup da namazın e, dışında olanlar niyet ise namazın olmazsa olup da namazın içinde olanlar e, Rükün ise namazın olmazsa olmazı olup da namazın içinde olanlar şimdi dikkat ederseniz şart tam iki şey niyet tam ikisinin ortasında duruyor yani şart ile niyetin ortasında, namazın ne tam dışında ne de tam namazın içinde, ikisinin arasında bir yerde e, duruyor. Bu sebepten ötürü niyetin yeri noktasında yani şartların arasında mı zikredeceğiz, rükünlerin arasında mı diye e, bir ihtilaf var. Lakin bu ihtilaf konuya zarar verebilecek verecek bir ihtilaf değil. Neden dolayı değil? Çünkü şartlar da olmadığında namaz olmuyor. Rükünler de olmadığında namaz olmuyor. Yani ha şartlar bölümünde ele almışız, ha bölümünde ele almışız. Çok da bir şey ne yapmıyor? Değişmiyor. Sadece yerini değiştirmiş oluyoruz. Ee, namaz için, abdest için ne söyledikse, gusül için ne söyledikse namaz için de aynısı geçerli. Niyetin şekli noktasında. Niyet normalde nedir? Niyet lugata kastetmektir. Yani neva demek? Birinin bir şeyi kastetmesi demektir. Değil mi? Hatta ee, şeriattaki manası da lugat manasından farklı bir şey değildir. İnsan bir fiile azmetti mi o fiili yapmaya niyetlendi mi yani içinden veya kalbinden o fiili yapmayı geçirdi mi ona niyet etmiş demektir. Öyle mi? Ee, bunu tekrardan ağızla dile getirmeye gerek yok. Yani işte ben niyet ettim Allah rızası için işte dört rekaat öğlen namazının farzını işte falan filan buna gerek yok. Hatta şeyhin dediği gibi bu bidattır neden dolayı bidattır? Çünkü sonuçta bu dindir. Din alanında yapılan bir şeydir. İhtiyaç olmasına rağmen ne Resulullah yapmıştır, ne sahabesi yapmıştır, ne ümmete bunu öğretmiştir. Bu daha sonradan çıkmıştır ve öyle en son öyle bir hale gelmiştir ki artık böyle belli lafızlar yani mesela şu anda halkın arasında ezberlettirilen niyetin dışında bir şey söyleseniz ya olmaz olmaz. Yani illaki onun ezberlediği şekilde olacak. İşte niyet ettim. Allah oruzası için öğle namazının dört rekat farzını işte kılmaya e, vesaire bu şekilde yani zaten sonradan çıkarılmış bir şey. Sonradan çıkarılmasına rağmen bir de şer'ai bir şeymiş gibi lafızları lafızlarına hudut çizilmiş. Yani şu şekilde olması lazım diye hudut çizilmiş. Hatta bunun en büyük zararlarından bir tanesi mesela özellikle avamda fark etmişsinizdir. Çok ciddi vesvese var insanlarda. Yani ibadetler konusunda çok ciddi manada şey var, vesvese var. Bu vesvesenin elbette birçok nedeni var ama bir tane nedenlerinden bir tanesi de bu niyet meselesidir. Yani bu niyetin üzerindeki bu kadar ince ve hassas e, durulma, durulmasından ötürü insanlarda çok ciddi manada bir vesvese söz konusu. On defa, on beş defa e, namazı tekrar tekrar yani elini kaldırır, ellerini bağlar, tekrar kaldırır, tekrar bağlar, tekrar kaldırır, e, tekrar bağlar. Çünkü şimdi biz dedik niyetin aslı nedir? Biz dedik niyetin aslı kalp ile azmetmektir. Öyle mi? Bir şeye niyetlenmek. İnsanlar lafız çıkardıktan sonra, belli bir lafızın da etrafını çizdikten sonra bu defa şöyle bir ihtilaf çıkarmışlar. Ağızdan çıkan niyetin lafzıyla kalpteki azim aynı anda mı olmalıdır? Yoksa biri diğerinden takalluf ederse namaz bozulur mu? Öyle mi? Yani mesela diyelim, ben kalbimle ölen namazını kılmaya niyetlendim. Aynı anda şey getirmem lazım. Ee, aynı anda niyet getirmem lazım ki, derim birilerine göre benim namazım sahih olsun. Ha bir de e, ekstra bir ihtilaf da çıkınca ağızdaki niyet de tekbir, ihramı, ihram tekbiriyle beraber mi olacak? Yoksa ihram tekbirinden önce mi olacak? İhram tekbirinden sonra mı olacak? Zaten o adamın namaza durması artık ciddi ciddi bir dinde mesele haline e, geliyor. Ondan dolayı nedir? Biz diyoruz, ki, diyeceğiz ki bu şekil e, bir e, niyeti telaffuz etmek bid'at olduğu için bunun üzerine telettüp eden bütün hilaflar da bid'attır. Yani işte kalpteki ile ağızdaki birbirine uyacak mı? Aynı anda mı olacak? Öncesinde mi sonrasında mı olacak? Bu mevzuyu konuşmaya bile el lüzum yok. Gereksiz bir mevzu. Neden? Çünkü mevzunun aslı çıkış yeri zaten İslam'a uygun olmayan e, bir şekilde yapılmış. Ondan dolayı nedir? Bizim bilmemiz gereken niyet, kalp ile bir fiile azmetmektir. Abdest için ne söylediysek Teğemmüm için, gusül için ne söylediysek, niyet içinde nedir, e, namaz için de nedir? Namaz için de aynısıdır. Sadece nedir? E, biz demiştik ki niyetin en önemli e, faydesi nedir? Niyet, ibadetleri, adetlerden birbirine benzeyen ibadetleri de birbirinden ayırır. Öyle mi? Yani mesela biz abdest anlatırken demiştik ki Abdest serinlemek için de yani gusül veya serinlemek için de alınabilir, temizlik için de alınabilir, ibadet niyetiyle de alınabilir. Bunları üçünü birbirinden ayıracak olan şey nedir? Niyettir, öyle mi? Ha, şimdi bu cinsini birbirinden ayırmak için. Bir de namaz da böyledir. Yani mesela namazın da birbirine benzer yönü var. İşte öğle namazıyla ikindi namazının rekat sayısı aynıdır. Vakitleri birbirine nedir? Vakitleri birbirine yakındır. E mesela, yoksa kimse adeten namaz kılmadığı için öyle bir şeye gerek yok yani. Adeti ibadetten ayırma gibi bir gerek yok. Lakin namazların cinsini birbirinden ayırmak için niyete ihtiyaç vardır. O zaman kişi içinden ederken hangi namaza niyetlendiğini azmetmesi lazım. Öyle değil mi? Mesela farz namaz kılarken hani ben tam namaz kılacağım diye bir niyet olmaz. Yani içimde hadi ben namaz kılacağım olmaz. Öğle namazını kılmaya niyet edecek. İkindi namazını kılmaya niyet edecek. Ta ki ne olsun? Kıldığı namazın cinsi belli olmuş olsun. Tamam Evet. ma'a beraber niyet edilir. Niyetin olması için ibadete yakınlaşmış olması için e defra ihram. Lī takūna nīyatun muqāranatan lil-ʿibādati, beraber olsun e, diye. Niyet ibadetle beraber olsun diye ikram tekkbiriyle beraber yapılır. Wa in taqaddemat bi zamanen, zaman zaman olarak Wa in taqaddemat bi zaminin yasīrin fi'l-waqti falā Yani vaktin içerisinde tekbir ihramından biraz önce az önce de niyet ederse bunda bir beis yoktur. Şimdi normalde biz namaza ne ile giriyoruz? Yani namazın tanımını yaparken mesela ne diyoruz? Ee, tekbir ile açılan, teslim ile ne yapan? Teslim ile son bulan ibadettir. Öyle mi? Biz Allahu Ekber deyince o birinci ihram tekbirini getirince namaza ne yapmış oluyoruz? Namaza girmiş oluyoruz. Şimdi niyet tekbir ihramı ile beraber mi getirilmelidir? Yoksa tekbir ihramından önce mi olmalıdır? Şimdi şurasında problem yok. Tekbir ihramından sonra getirilen niyet ne değildir? Geçersizdir. Neden dolayı geçersizdir? Çünkü biz namaza ne ile giriyoruz? مفتحها التكبير Onun anahtarı nedir? Tekbirdir, İhram tekbirdir. Namaza girdikten sonra, fiile girdikten sonra niyet olmaz. Niyetin nedir? Niyet, fiilden önce ona azmetmemiz gerekir, öyle mi? Bunda problem yok. Ya niyetimiz ihram tekbiriyle beraber olur veyahut o fiile kalkmamız. O fiile azmetmemiz zaten nedir? O fiile azmetmemiz zaten niyettir. Lakin eğer ihram tekbirini getirdiğimizde hala biz ne yaptığımızı bilmiyorsak o da niyet getirmemişsek bu ibadet ne olmaz? Bu ibadet olmaz. Sebebi de çünkü ibadetlerin temelinde yani daha ibadetlere girmeden önce niyetlerin olması gerekir. İbadete girdikten sonra ne olmaz? O niyet olmaz. Zaten birazdan anlatacağız niyetlerin değişmesinin hükmünü. Evet uyuştaratı şart koşuldu. Entestemirra, en niyeti fi cemel salati, bütün namazlarda niyet şart koşuldu. <gülüyor> Ve inkâte şayet o kesilirse, etlene etlene namazın e, ikisinde. E, namazın e, esnasında. E, namazın esnasında o kesilirse, batlat eslatı namazı. Batın. Ba, batlat ne olur? Eslat mı, Şimdi burada anlatılan şey ne? Burada anlatılan şey şu. Mesela diyelim ki biz namaza durduk. Öyle mi? Şimdi namazın namaz boyunca bizim niyetimizin hazır olması gerekir. Bu ne demektir? Bu şu demek değildir. Yani ben namaza durduğum andan itibaren sürekli işte ben niyetliyim, işte ben namazdayım falan bu demek değil yani bunu anlatmıyor. Zaten böyle bir şey yok. Namazda asıl olan huşudur. Yoksa niyeti sürekli aklında tutmak değildir. Lakin kişi namazın içerisinde namazı bozacağına veya da namazın dışına çıkacağına dair niyet ederse yani o niyetin bütünlüğünü bozarsa o zaman kişinin namazı bozulur. Mesela diyelim ki adam namaza durdu birinci rekatta. Adam dedi ki ben e, ikinci rekattan sonra namazı bırakacağım mesela. Yani böyle bir şeye e, niyetlendi. Bu adam niyetini bozmuştur öyle değil mi? Yani çünkü niyet namazın bütünlüğünü kapsar. Biz niyet ederken ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki yerimizde oturuyoruz namaza kalkacağız. E, kalkalım öğle namazını kılalım diye kalkıyoruz öyle değil mi? Buna niyet ediyoruz. Öğle namazı dört rekâttır. Birbirinden ayrılır mı? Birbirinden ayrılmaz. Yani seferde veyahut da özür hali dışında e, normal namaz dört rekâttır. Birbirinden ayrılmaz. Onun için niyetin bunun hepsini kapsaması gerekir. Yani ha adam namazın ikinci rekâtında bırakmış namazı, gitmiş. Bu namaz olur mu? Olmaz. Namazı eksik kıldığından ötürü bu namaz olmaz. Ha niyetini kesmiş. Yani ben ikinci rekatta namazı bırakacağım üçüncü rekat'tan namazı namazdan çıkacağım veya namazdan çıksam mı acaba namazı bıraksam mı acaba diye bunlar hep nedir kişinin niyetini kesmesidir yani azmetmiş olduğu niyetini kesmesidir bu da nedir bu da namazı bozar evet <gülüyor> Namaz için yani ihrama giden ne demek namazın ihrama giren, yani ihram tekbirini getirip namaza giren demek. Faridet'in farz namazları ihram tekbiriyle giren kişi için caizdir. Ma'mûmen وَهُوَ مَأْمُومٌ e, وَهُوَ مَأْمُومٌ اَوْ اِمَمَا تَعْبُ olmuştur. Ev, e, وَهُوَ مَأْمُومٌ اَوْ مُنْ فَرِضُنْ يَا اِمَمَا تَعْبُ olmuştur ya da tektir. En اَنْ e, يَقْلِبَ e, Çevirmesi سَلَاتَهُ namazını nafileten, eden. Nafile namaza çevirmesi caizdir. İdekene zelike bu olduğu zaman li'ar li'aradin sahih sahibi amaç için olduğu zaman e, farz namazı nafile namaza çevirmesi caiz olur. E, Mithali misal olarak en yuhrime munferiden e, tek, tek başına e, iftira tekbiri e, getiren kişi feyariyi istiyor. Esselata maal cemaati cemaatle namaz kılmak istiyorsa, bunun nafile namaz söylemesi cahiddir. Burada ne anlatıyor şeyh? Şunu anlatıyor. Diyor ki, وَيَجُوزُ لِمَنْ اَحْرَمَ fi صَلَاتِ فَرِيدَةٍ وَهُوَ مَأْمُومٌ اَوْ munferidun." Bir insan diyor, namaza girdiği zaman, farz namaza girdiği zaman ister tek olsun, ister me'mum olsun. Yani ister bir cemaate uymuş olan bir adam olsun, farz namaz kılınıyor, o da cemaate uydu. İsterse tek başına şey kılıyor olsun. Ee, farz namazı kılıyor olsun. En yakli be salatahu nafileten, namazını nafileye çevirmesi nedir namazın nafileye çevirmesi caizdir. İfakana zelikli gharadin sahihin, bu sahip olan bir e, amaçtan ötürü olursa, ne gibi sahip amaç ne, ne örnek verilebilir sahip amaca? Mithli en yuhri menferiden, fayuride salatamag al jama'a. Yani tek başına diyelim ki örneğin adam burada namaz kılıyor, e, tek başına farz namazı kılıyor. Bir baktı insanlar toplandı, şey yapacaklar, farz namaz kılacaklar. Bu da normal öğle namazını kılıyor. Hemen niyetini değiştirip ben bu namazım nafile olsun, öyle mi? Ta ki ben namazı bitirdikten sonra gideyim onlarla farz namazı cemaatle kılıp onun necrini alayım diye düşünürse mesela bunu kastediyor. Anlaşıldı mı şeyin sureti? E, anlattığı suret. Yani burada tek başına münferit farz namaz kılıyor adam. Şurada da baktı cemaat toplanacak. Adam burada dedi ki ben namazımı nafileye çevireyim namazımı. Olduğu yerde ama namazı bozmuyor. Namazını nafileye çevirdi. Adam sonra gitti, onlarla beraber namaz kıldı. Gayesi ne? Cemaat namazı, farz namazını cemaatle kılıp cemaatin şeyine erişmek. E, cemaatin sevabına erişmek mesela. Şimdi normalde niyet meselesiyle alakalı iki tane önemli mesele var. Yani fıkıhta çok hem e, karşılaştığımız meseleler bunlar, günlük hayatta namaz kılarken vs. hem de çokça sorulan meseleler bunlar. Bunlardan bir tanesi ben bunların suretlerini şimdi inşallah anlatacağım tek tek. E, bunlardan bir tanesi namazın içerisinde niyet değiştirmek. Yani namaz kılarken mesela adam namaz kılıyor adam namazın içerisinde niyet değiştirdi diyelim. Bunlardan bir tanesi de İmam ile me'mumun niyetlerinin birbirinden farklı olması mesela. Ne demek bu? Yani imam farz kılıyor, me'mum sünnet kılıyor mesela sünnete niyet etmiş. Veya imam sünnet kılıyor, me'mum farz kılıyor mesela. Ben diyelim ki e, girdim imamla me, imamla ona uyanın niyetinin farklı olması ne demek? Ben diyelim girdim içeriye farz namaz kılacağım, öğle namazını kılacağım. Baktım biri namaz kılıyor, adam sünnet kılıyor. Yani öğle namazının diyelim sünnetini kılıyor. Ben gidip onun arkasına tabi olup namaz kılabilir miyim? Şimdi kılabiliriz, kılabilinir de, denirse o zaman ne olur? Kılabilinir denirse benim niyetimle onun niyeti birbirinden farklı değil mi? O sünnet namazını kılıyor. Ben ise farz namazını kılacağım. Niyetlerimiz birbirinden farklı. Bu namazı bozar mı? Veyahut da bu caiz midir? Veyahut da değil midir? Vesaire. Şimdi birinci meseleye gelince namazın içerisinde niyetleri değiştirmek. Meselesine gelince bu normalde nasıl olabilir? Farzdan farza geçiş yapılabilir. Mesela ben ikindi namazına durdum örneğin. Aklıma geldi ki ben öğle namazını daha kılmamışım henüz. Hemen ikindi namazını öğle namazına diyelim çevirdim. Yani mesela bazen cem yaparken insan karıştırıyor ya. Diyelim ki ikindi namazına niyet ettim. Sonra aklıma geldi ki ben cem yapacaktım. Öğleyi de ikindiye ertelemiştim. Hemen içinde de ben bunu bu öğle olsun. Bunu bitirdikten sonra ikindi kılarım mesela demek gibi. Veyahut biraz önce örnekte zikretmiş olduğu gibi, önce adam farza durur, nafileye durur, farza durur, onu nafileye çevirir, bir sebepten ötürü cemaate yetişmek ve benzeri. veyahutta işte adam nafile kılıyordur, arkasına birileri gelir durur farz kılmaya, adam nafileden niyetini farza çevirir mesela vesaire Bu caiz değildir. Neden dolayı caiz değildir? Bu namaz da bozulur. Namaz niye bozulur? Bir, biz dedik ki, namazın tümünde niyetin devam etmesi lazım, bunda niyeti kesmiştir, öyle mi? İçinde olduğu namazından çıkmaya niyet etmiştir adam yani o, o namazı bitirmiştir, öyle mi? Bu namaz gitti, niyetini çevirmek istediği namazın niyetini ise namaza başlamadan önce getirmesi gerekirdi, öyle değil mi? Şimdi biz ilk başta ne söyledik? Dedi ki bir niyetin sayh olabilmesi için ibadete başladıktan sonra olmaz ibadete başlamadan önce veya ibadete başlarken olması lazım ki o ne olsun niyet o ibadete has e, olmuş olsun e, böyle olmazsa ne olmuş olur birincisinde niyeti kestiğinden ötürü birinciyi bozar ikincisine gelince ise ikincisinde e, fiile başlamadan veya fiille beraber niyeti getirmeyip fiilin içerisinde niyeti getirdiğinden ötürü tekrardan ne olur o ikincisi de gider e, ne olur ne birincisi adama kalır? Ne de ikinci niyet etmiş olduğu adama kalır. Bu da ne olur? Bu da şeyi bozar. Bu da namazı bozar. Çünkü öbür türlü e, burada söylendiği gibi hani saih bir amaçla işte vesaire vesaire yapılmasına gerek yoktur. Neden dolayı gerek yoktur? Çünkü Allah Azze ve Celle kişilerin gerçekten niyet edip de yapamadıkları şeylerin ecrini zaten veriyor. Yani mesela diyelim ki ben burada e, şey kılıyorum. E, farz namaz kılıyorum. Baktım ki bir cemaat geldi. Mesela ben normalde zaten namazlarımı cemaatle kılan bir adamsam, o gün cemaate yetişememişsem örneğin veyahut da cemaati bulamamışsam yani örneğin ben zaten cemaati necrini alıyorum. Yani benim o namazı bozup gidip cemaate tabi olmama gerek yok. Veyahut da ben namazımı bitiririm tekrar gidelim cemaate tabi olurum. Değil mi? Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor o senin için nafiledir. Yani farzı kıldığı halde tekrar cemaatle namaz kılma, kılmasını istiyor birilerinde. Adamlar biz kıldık deyince olsun yine kılın o sizin için nafiledir diyor. Yani ben yine Allah'ın izniyle eğer o konudaki niyetimde samimiysem Allah azze ve celle <gülüyor> bana o ecri yine ne yapacaktır? O ecri yine verecektir. Demek ki ne diyeceğiz? Bu tip bir şey yani bir niyetten, başka bir niyete geçiş yapmak iki sebepten ötürü ne yapar? O ibadeti batıl kılar. Birincisi ne? Birincisi o bir içinde olduğunun niyetini bozduğundan ötürü. İkincisi yeni başlamaya niyet ettiği şeyin niyetini nam, ibadetin öncesinde değil içinde ilerlemişken getirdiğinden ötürü ne yapmış olur? Ee, o ibadetini bozmuş olur. Bu birinci mesele. Niyeti kalbetmek, niyeti çevirmek meselesi. İkinci mesele ise İmam ile me'mumun niyetlerinin birbirinden farklı olması. Yani imam başka bir şeye niyet etmiş, me'mum başka bir şeye niyet etmiş. Bu problem nereden kaynaklanıyor? Onu söyleyelim önce. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerif'te diyor ki: "İnne ma cu'ilel imamu li-yutamma bihi." İmam kendisine uyulsun diye, kendisine iktida edilsin diye imam kılınmıştır. Öyle mi? Bazı alimler diyorlar ki eğer imam kendisine uyulsun diye imam kılınmışsa o zaman nasıl me'mumun niyeti farklı, imamın niyeti farklı, bunların namazı nasıl olacak? Yoksa imamın, e, me'munu imama uyması lazım. Bazı âlimler de diyorlar ki, yani tabi bu görüşe göre ne olmuş olur? Bu görüşe göre niyetlerin değişmesi namazları bozar. Yani imamınkini bozmasa bile me'mumunkini ne yapar? Me'mumunkini bozar. Bazı âlimler de demişler ki iki sebepten ötürü bu görüş geçersizdir. Nedir bu iki sebep? Bunlardan birincisi, İnma ju'ilel imamü liütemme bihi hadisi yanlış anlaşılmıştır. Burada kasıt zahiri olan fiillerde imama uymaktır. Yoksa niyette imama uymak değildir. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu sözünü aynı hadisin içerisinde açıklıyor. Ne diyor? İnnema ju'ilel imamü liütemme bihi feiza kabbere fekberu öyle mi? Feiza kabbere fekberu ve iza rak'a ferk'u ve saiide yani tekbir getirinde tekbir getirirsin, rüküa gittiğinde rüküa girer, semiallahu limen hamide dediğinde رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِينَ Burada kast edilen nedir? Burada kast edilen zahiri fiillere uymaktır. İkincisi ise bir konuda hususi deliller varit olmuşsa, o konuyu bizzat ilgilendiren deliller varit olmuşsa, o delilleri bir kenara bırakıp gidip umumi delillerle istihdahl yapmak, Şeriatın usulüne nedir? Şeriatın usulüne aykırıdır. Yani mesela şeriatta deliller kaç kısımdır? İki kısımdır. Öyle değil mi? Bir, umumi deliller vardır. Bu usuli anlamda umumi hususi kastetmiyorum. Ben lafzın umumiyeti, hususiyeti bunu kastetmiyorum. Daha genel bir mana kastediyorum. Ee, bir, umumi deliller vardır. Öyle mi? Mesela örnek veriyorum. İ, komşuya iyilik yapmayı ele alalım. Yani ben ko komşuya iyilik yapma konusunda. Bu konuda bir umumi delil vardır. Nedir? İslam bütün insanlara insanların iyilik yapmasını emreder. Öyle değil mi? Bu umumi bir delildir. Şimdi ben şuna gerek yok. Arkadaşım bak komşuna iyilik yap, komşuya iyilik yapmak iyidir, komşunu rahatsız etme. Çünkü İslam genel olarak insanların haklarına saygı göstermiştir ve insanlara iyilik yapmayı emretmiştir. Mesela benim bunu zikretmeme gerek bile yok. Niye? Çünkü bu konuda hususi delil var. Yani Allah'a ve ahiret güne iman eden, öyle değil mi? İşte komşusuna eziyet etmesin mesela, komşusuna veya misafirine ikram etsin mesela. Bu konuda hususi bir delil var, bu konuyu bizzat ilgilendiren bir delil var. Kastettiğimiz şey bu, burası anlaşıldı öyle mi? Bu alimler demişlerdir ki bu konu hakkında hususi deliller varit olmuştur. Bunları terk edip umumi delillere gitmeye gerek yoktur. Nedir hususi deliller? Hususi deliller imam ile me'mumun niyetleri farklı olduğu halde namazlarının sahih olduğunu gösteren ne vardır? Bir takım deliller vardır, tamam mı? Şimdi onların suretini ne yapacağız? Şimdi onların suretini anlatacağız. Bunlardan birincisi nedir? Bunlardan birincisi imam imamken şey olabilir mi? Yani mesela diyelim ki ben imamla me'mum, imam olabilir mi? Öyle mi? Şimdi mesela diyelim ki ne demek me'mum imam olabilir mi? Ben şeye durdum, namaza durdum, imam diye durdum. Siz de benim arkama cemaat diye durdunuz. Öyle mi? Biz neye niyet ettik? Biz normalde ben imam olmaya niyet ettim, siz de me'mum olmaya niyet ettiniz. Öyle. Şimdi namazın esnasında diyelim ki bir özürden ötürü bir problem söz konusu oldu. İmam me'mum yerine me'mum yani imama uyan imam yerine geçebilir mi? İmam olup cemaate namaz kıldırabilir mi? Bak burada bir muhalefet oldu çünkü. Öyle değil mi? Niyetler birbirine değişti. Çünkü insanlar bu imamın arkasından namaz kılmaya niyet etmişti. Öyle. Bu da bu imamın arkasından namaz kılmaya niyet etmişti. Bu me'mum imam oldu. İnsanlar da bu defa bunlar arkasından namaz kılmaya namaz kılmaya devam ettiler. Bu olabilir. Niye olabilir? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz hastalandığı zaman Bukhari'de ve Müslim'de Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir dönem namaz kıldıramayınca Hazreti Ebubekir'e imamlık yapmasını emrediyor. Yani Ebubekir insanlara namaz kıldırıyor. Peygamberimiz ise hücresinde hasta yatıyor Aleyhissalatu vesselam. Bir gün kendini iyi hissedince kalkıyor, perdeyi aralıyor, bakıyor insanlar namaz kılıyor. O da gelip Ebubekir'in yanına duruyor. Yani insanlar namaz kılıyorlar diyelim ki artık bir yer mi yok veya başka bir sebepten gelip imamın yanına duruyor. Tabi Resulullah gelip imamın yanına durunca, Aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ebubekir ben nasıl Resulullah'a imamlık yapayım? diyor. Yani bunu şey yapamıyor. Geriye çekiliyor ve peygamber Aleyhissalatu vesselama uyuyor. İnsanlar Ebubekir'e uyuyorlar. Ebubekir de kime uyuyor? Ebubekir de peygamber Aleyhissalatu vesselama uyuyor. Şimdi ne oldu? Peygamberimiz me'mum niyetiyle geldi namaza girdi. Öyle değil mi? Hazreti Ebubekir'e uyacak. Hazreti Ebubekir e, imam. Bu şekilde ne olmuş oldu? Bu şekilde niyet değişmiş oldu. Ve bu namaza Peygamberimizin zarar verdiğini söylemiyor. Hâkeza Hazreti Ömer şehit edildiği zaman biliyorsunuz namazın üzerinde e, şehit ediliyor. Radiyallâhu anh. Ömer radiyallâhu anh şehit edildiği zaman kim geçiyor onun yerine namaza? Abdurrahman ibni Af Değil mi? O namazdayken şehit edilince artık ayakta duramayacak kadar kan fışkırıp yere düşünce o onu kaldırıyorlar. Abdurrahman İbn-i Avf, Hazreti Ömer'in yanına geçiyor, yerine geçiyor ve namaza imam olarak o devam ediyor. Ha şimdi biz o zaman buradan ne anlayacağız? Şunu anlayacağız. Me'mum eğer bir özürden dolayı imam namazdan çıkarsa ne yapması lazım? Me'mumun imamın yerine geçip namaz kıldırması lazım. Bazen ne yapılıyor bilinmediği için? insanlar ya ayrı ayrı namaz kılıyorlar. Veya da herkes olduğu hal üzere namazına devam ediyor. Diyelim imamın abdesti bozuldu veya imam namazda hastalandı, ayakta duramayacak kadar kötü oldu, namazın dışına çıkması gerekti. Arkada bulunan memum bazen bu meseleyi bilmediğinden ötürü biri imam olmayınca herkes ayrı ayrı ne yapıyor? Namazı kılıyor. Cemaati kesmeye gerek yoktur. Çünkü bu konuda hususi bir delil varit olmuştur ki şeriat bunu ne yapmıştır? Şeriat bunu ikrar etmiştir. Yani memum olan imamın yanına gidip ne yapabilir? Namaz kılabilir. Başka mesela, e, ikinci bir suret olarak ne diyebiliriz? E, nafile kılanın, farz kılana uyması. Öyle mi? Nafile kılanın, farz kılan bir adama uyması. Diyelim şimdi ben farz namazını kılmışım. Geldim baktım, siz burada şey kılıyorsunuz, e, farz kılıyorsunuz mesela. Ben farz namazını kılmışım. Bir farz iki defa kılınmaz. Aynı farz, aynı vakitte iki defa ne yapılmaz? Kılınmaz. Aynı farz niyetiyle kılınmaz. Ben <gülüyor> <gülüyor> ne yapmam lazım bu durumda? <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün farz namazını kılıyor. Farz namazını bitirdikten sonra bakıyor iki tane adam orada oturmuş kendi başlarına. Çağırın onları bana gelsinler diyor. Adamları çağırınca sahabe diyor ki adamların korkudan omuzları titremeye başladı. Acaba biz bir hata mı yaptık yani bizi niye böyle e, çağırtıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diye. Geliyorlar diyor, siz niye bizimle namaz kılmadınız? Siz niye bizimle namaz kılmıyorsunuz? Onlara diyorlar diyor ki, yara Resulallah biz buraya gelmeden kaldığımız yerde namazımızı kıldık, öyle çıktık. Geldik baktık, siz namaz kılıyorsunuz diye. Aleyhisselatu vesselam da diyor ki, öyle yapmayın diyor. Siz namaz kılmış olsanız bile diyor, cemaati idrak ettiğinizde tekrar onlarla beraber namaz kılın. O sizin için nafiledir. O sizin için nedir? O sizin için nafiledir. Bu neyi gösterir? Biri farz kılarken, biri nafile niyetiyle onun karşısında ne yapabilir? Namaz kılabilir. Bu niyetlerin değişik olması namaza zarar vermez. Yine mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu e diyor ki hani öyle zaman gelecek ki namazının vaktinden erteleyen imamlar gelecek. Yani fasık imamlar gelecek, namaz zamanından erteleyecekler. Sen ne yapacaksın o zamanı idrak ettiğinde ey Ebu Zer? E ne yapmamı istersin ya Resulallah diyor. salate li <Sessizlik> لِوَقْتِهَا Sen namazını zamanında kıl diyor. Yani sen şey yapma. Hani onları bekleme, onlar namazı geciktirince, mesela diyelim fasık bir imam çıktı, birden namaz kılınacak, adam üç buçukta geliyor camiye namaz kıldırmaya örneğin. Sen bunu şey yapma, sen bunu bekleme, sen namazını vaktinde kıl. Lakin onu da idrak edersen onunla beraber de namaz kıl, bu da senin için nafiledir. Hani onu vaktin namaz kılıyorsa sen de git onunla beraber namaz kıl, bu da senin için nedir? Nafiledir. <gülüyor> Yine mesela bir mesele... <gülüyor> Yine mesela en önemli böyle şey yapılan, sıkıntılı meselelerden bir tanesi. Diyelim ki biri nafile namaz kılıyor. Biz de farz namaz kılacağız. Farz namaz kılanın nafile namaz kılana uyması caiz midir, değil midir? Yani çoğu zaman oluyor mesela millet namazı kılmış oluyor. Biri sünnet namazı kılıyor. Biz de daha yeni geliyoruz mesela. Farz namaz kılacağız. Biz bu adamın arkasına gidip namaz kılabilir miyiz, kılamaz mıyız? Kılabilir miyiz? Var mı cevap verecek olan? Farz namaz kılan olan kılacak olan birinin nafile namaz kılan birinin arkasında namaz kılması caiz midir? caizdir. Neden dolayı caizdir? Şey hadisini daha önce söylemiştik hatırlıyorsanız. Muaz Cebel'in hadisini söylemiştik. Demiştik ki Muaz İbni Cebel hani bir kavme namaz kıldırırken namazı çok fazla uzatıyor. Öyle mi? Adamın biri de namazda sıkılıyor. Namazı bırakıyor. Gelip Resulullah şikayet, Muaz'da sen münafıksın diyor. E buna? Bu da geliyor Resulullah şikayet edince Resulullah Muaz'a diyor ki efettan fettanun ente Muaz sen insanları fitneye mi düşüreceksin? Muazlıyor Muaz diyor yani sen ne yapıyorsun? İnsanlara namaz kıldığın zaman Subbih ismi Rabbikal a'la yuko veşşemsi ve duhaha yuko öyle mi? Ve semai ve tariki Yani kısa sureleri oku. Sen niye namazı bu kadar uzatıp insanları dininde fitneye düşürüyorsun diye. Şimdi bu Hazreti Muaz önce Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın mescidinde Peygamber Aleyhisselatu vesselam'la beraber yatsı namazını kılıyor. Tamam. Her gün böyle. Daha sonra Medine'nin bir köşesinde bir mahalle var. Gidiyor oradaki Müslümanların mescidinde onlara yatsı namazını kıldırıyor. Her gün bu, bu şekilde devam ediyor. Görevi bu. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la namazı kılıp hani onun arkasından namaz kılmanın e, bereketinden, ecrinden mahrum olmak istemiyor. Onu kılıyor. Sonra gidiyor kendi mescidine. Orada ne yapıyor? İnsanlara yatsı namazını kıldırıyor. Şimdi doğal olarak Muaz birinci farzı kılmış olduğundan ötürü Muaz'ın ikinci kılmış olduğu farz ne? Nafile, öyle mi? Bir kere farz kılındıktan sonra aynı farz bir daha kılındığında ne olur demiştik? Nafile olur demiştik, öyle mi? Muaz'ın arkasında namaz kılanlar ne kılıyorlar peki? Farz kılıyorlar, yatsı namazını kılıyorlar. Öyleyse farz namaz kılanın, farz namaz kılanın ee, nafile namaz kılanın arkasında namazı nedir? Caizdir. Velev niyetleri ne olsa? Niyetleri muhtelif olmuş olsa da. Anlaşıldı mı inşallah? Anlaşıldı. Başka bir suret ne var? Niyetlerin birbirinden farklı olduğu başka bir suret. Mukimin yolcunun arkasında yolcunun da mukim olanın arkasında kılmış olduğu namaz. Öyle mi? Burada yine niyetler birbirinden ne? Niyetler birbirinden farklı. Neden? Çünkü mukim namazını tam kılıyor, dört kılıyor mesela. <gülüyor> Yolcu ise namazını iki kılıyor mesela. Ve ikisi biri seferi olarak namaz kılıyor. Biri ise yerleşik olarak, mukim olarak namaz kılıyor. E bazen e, denk geliyor. Yolcu olan mukimin arkasında, mukim olan da yolcunun arkasında ne yapıyor? Namaz kılıyor. Bu caiz midir? Evet bu caizdir. Bu ikisinin birbirinin arkasında namaz kılması caiz midir? Evet caizdir. Neden ötürü? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam veda hacına gittiği zaman Mekke'de insanlara namaz kıldırırken kendisi seferi namaz kılıyordu. Arkasındaki insanlar ise neydi? Mekke'nin yerlileri ise mukim namaz kılıyorlardı. Öyle değil mi? <gülüyor> Yine Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan sonra sahabeler hac yaptığı zaman bu konuda sorulan sorular ve sahabenin vermiş olduğu fetvalar var. Bu da gösteriyor ki o zaman Medine'den gelindiği zaman medineliler seferi olarak namaz kılıyorlardı. Şeyde Mekke'de Mekke'nin kendi halkı ise Müslümanlar ise orada ne yapıyorlardı? Orada mukim namaz kılıyorlardı. Bu namazın olacağını da gösterir. Tabii nasıl kılınacak namaz? Namazın kılınma şekli şöyle olacak. Mesela diyelim ki öndeki seferi bir adam. Öyle mi? Arkasından mukim olanlar ne yaptı? Arkasından mukim olanlar namaza durdu. Seferi olan ikinci rekatta ne yapacak? Selam verecek. Arkasında olanlar selam verecek mi? Selam vermeyecekler. Ne yapacaklar? Arkasında olanlar ayağa kalkacaklar. Namazlarına devam edecekler. Öyle mi? Çünkü bunların farzı dört. İmamın farzı ise o anda iki. Seferi olduğundan ötürü 12 iki, bununki dört. İmam ikinci rekatta selam verecek. Arkasında olan insanlar da ayağa kalkacak. Bu konuda zaten şey yok. Ee, bu konuda e, nedir? E, problem yok. Problem şurada. Niye bu konuda problem yok? Çünkü e, bu konu İbni Abbas ve İbni Ömer'e sorulduğu zaman, Mekke hac yapmaya gittikleri zaman onlar kavme, biz namazımızı iki kılacağız. Siz ise ne yapacaksınız? Siz ise namazlarınıza devam edeceksiniz. Bu konuda zayıf bir hadis de var Ebu Davud'da. Peygamber aleyhissalatü Vesselam bu şekilde namaz kılıp insanlara sallu arbaan fe inna kavmu sefer. Siz dört kılın çünkü biz seferi olan bir kavimiz diye söylediği bir lafız var. Lakin alimlerin çoğu bu rivayeti zayıf e, kabul etmişler. Hani çok sarih. En bir rivayet olsa da bu konuda. Bir de ne var? Diyelim ki mesela ben seferiyim, mukim olan bir adamın arkasında namaza durdum. Öyle mi? Ben seferiyim, mukim olan bir adamın arkasında namaza durdum. O dört kılacak, ben normalde iki kılıyorum, öyle mi? İki kılıp selam mı vereceğim ben? Yoksa bu adamın arkasında namaza devam mı edeceğim? Nasıl yapacağım? Ben imama dört, dört rekatta mukim olan insana uyduğumdan ötürü ne yapmam lazım? İki rekatta selam vermeyeceğim. Ne yapacağım peki? Kalkıp namazıma devam edeceğim. Dört rekatı imamla beraber tamamlayacağım. Anlaşıldı mı? İmam mukim, ben ise seferiyim. Geldim imama uydum. Öyle mi? İmam ne yapıyor? Dört rekat kılıyor. Ben normalde kaç kılıyordum? İki kılıyordum. Ben ikinci rekatta selam verip imamdan ayrılacak mıyım? Yoksa ben de imamla beraber dört rekatı tamamlayacak mıyım? Ben imamla beraber dört rekatı tamamlayacağım. Niye? Bu konuda özel bir delil yok. Yani bunu memum nasıl yapacak? Hani vesselam'dan bize nakl olunan bir şey yok. Lakin sahabeden bize nakl olunan fetvalar var. Sahabe yine aynı şekilde sefere geldikleri zaman i̇bn Ömer, i̇bn Abbas bu konuyla ilgili kendilerine soru sorulduğu zaman arkada namaz kılanın da imamla beraber dört rekat namaz kılması gerektiğini söylüyorlar. Hani onlara uyan insanlar soruyorlar. Ee, şey. Onların kendisine onların geldiği zaman mukim olan imama uyduklarında soruyorlar iki mi kılınacak yoksa dört mu kılacağız biz de tamamlayacak mıyız diyorlar. Hayır biz de imamla beraber ne yapacağız biz de imamla beraber tamamlayacağız diyorlar. Bu konuda sahabede ne hiç muhalif nakil yapılmadığı için yani hayır iki kılıp seferi iki kılar selam verir imam devam eder gibi bir nakil yapılmadığı için e, genel olaraktan ulemanın yanında da e, büyük çoğunluğun yanında da nedir? E, Mukim'in arkasında namaz kılan seferi mukhim ile beraber namazını tamamlayacaktır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Veya benim anlatamadığım bir şey? Yok. Devam edelim o zaman. Sor. Mesela abi, <gülüyor> seferi olarak, işte şey, imam şey, seferi, Hı. arkadakiler mukhim, mukhim. Tamam. Seferi iki rekatla selam veriyor, diğerleri devam ediyor. Arkada mesela 3-4 kişi var, bunlar kendi arasında normal kendilerine... Ona geleceğiz, ona imamet meselesinde geleceğiz yani. <gülüyor> Şimdi normalde ben bunu buna da geleceğiz. Yani bu sefer olayına da geleceğiz. Niyetlerin değişik olduğunu söylemişken bu kısmı da şey yaptık. Ee, bu kısmı da anlatmış olduk. Yani namazın içerisinden biri çıkıp imam olabilir mi? Olamaz mı? Olursa işte bunun şeyi nedir? Bunlara imamet. Bunların asıl konusu son anlattığımız konu. Asıl yeri neresi? Ee, özür namazı, yani seferi olan insanların kılmış oldukları, hastaların, yolcuların kılmış olduğu namaz bölümünde anlatacağız. Diğerini ise nerede? İmametle ilgili bölümde anlatacağız. Cemaat veya imametle ilgili bölümde anlatacağız. Evet. وَعَلَمْ بِلْكِ اَنَّ بَعْدَ النَّاسِ İnsanların bazısı قَدْ اَحْتَتُوا فِى Niyette yeni bidatları çıkarıyorlar ve teşeddüden şiddetleniyorlar. Teşeddüden aşırılık <gülüyor> ve aşırılığa gidiyorlar yani. <gülüyor> Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şekilde ne yapıyorlar? Niyette bidatler çıkarıp aşırılığa gidiyorlar. <gülüyor> onlardan bir tanesi şöyle diyor. <gülüyor> Bu, onlardan birinin şöyle demesi gibi ne gibi nawaitu an usalli fard kaza adad kaza min ar-raka'ati adaen lillahi khalf hadha al-imami yani ne demek niyet ettim ki namaz kılacağım farz kaza şu farz aded kaza şu adette min ar-raka'ati şu adette rekat kadar edaen lillahi Allah'a eda olarak khalf hadha al-imami bu imamın arkasında diye niyet etmesi gibi <gülüyor> ve nahu zalika min ve bunun gibi lafızlar. E va hada şey'un lam yef'alhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları Resul selam yapma yapmadı. Belemyunkal ayhi ondan nakledilmedi. Enhu at talaqqaza bi'niyeti, niyet-i talaqquz dair, la sirran ve la La sirran ve la Ne gizli olarak ne açık olarak. Bala Şeyhul İslami İbn-i Teymiyete Rahimullah El cehru bil niyeti niyeti açığa vurmak La yecibu vâcib değildir Wala yustah, yustahabu mustahab, e, şey değildir Bi ittifak-ı al muslimine Müslümanlar ittifak ile Bel e, şey, cahiru Bilakis niyeti niyeti açığa vurmak Muttada'un Bel il cahiru Bilakis niyeti açığa vuran Değil mi? Cahil ismi fa'il. وَلِلْجَاهِرُ بِالنِّيَةِ مُبْتَدِعُونَ Niyeti açığa vuran mübdedidir, bidatçıdır. مُخَالِفٌ لِلْشَرِعَةِ Şeriatada da muhaliftir. إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ Bu şekilde yaptığı zaman مُعْتَقِدًا İnanarak inanmış bir şekilde bunu yaptığı zaman اَنَّهُ اَوْ مِنَ Şeriatta olduğuna inanarak yaptığı zaman فَهُوَ جَاهِلٌ دَلٌ sapık ve cahildir. Yestepkul, yestepkul hakediyor. Tağzir, tağzir hakediyor. Ve ökül, ökül bte ceza hakediyor. Ala Bu fiil üzerine ceza hak Yda asarra ala delik. üzerine ısrar ettiği zaman, تاريح... onu öğrendikten sonra, bunun üzerine ısrar vel tarifi ne demek öğrenmek değil de kendisine öğretildikten kendisine bildirildikten vel beyani açıklandıktan lehu sonra yani hani diyor adam niyetin şeriattan olduğuna itikat edip niyetin derken lafız telaffuz etmeyi ağzıyla söylemeyi işte niyet ettim Allah rızası için vesaire bunu şeriattan olduğuna itikat ederse ve bunu yaparsa bu adam neye hak eder taziri hak eder ukubeti hak eder neden ötürü dinden olmayan bir şey Dine dahil olup şeriattan olduğunu iddia ettiğinden ötürü, öyle mi? Lakin ne zaman kendisine bildirilip beyan edildikten sonra, yani bak bu şeriattan değildir, sen yanlış bir şey yapıyorsun, şeriattan olmayan bir şey yapıyorsun dediğinde adam bunu bırakırsa ne hala Yok bunu bırakmazsa hala buna devam ederse o zaman ne yapılır? O zaman taziri ve cezayı hak eder. Lasiyeme اذا... özellikle Eza eziyet ettiği zaman men ila canibihi kendi yanında durana, yan tarafında olana bir af sesini yükseltmek suretiyle kendi yanında olana Eğer e, eziyet ederse özellikle o zaman daha fazla şey yapar o kuvbeti hak eder yani hem dinden olmayan bir şey çıkardığı için hem de yanında Duran insanlara ne yaptığı için yanında Duran insanlara zarar verip onların namazını teşviş yaptığı için o kerrer ذلك مرة bir defanın arkasında bir defa daha tekrar ederse fe innehu yestahiqqu't ta'zir'el o zaman ne yapar ciddi manada bir şey e, yani şiddet baliğ yani daha fazla bir tazir bir ceza hak etmiş olur al azalike bunun üzerine ila enkal, ta dedi yani söz uzun devam ediyor o orta yerini almamış sonrasını almış ila enkale yani şeyhülislam daha sonra dedi ki ve بعدl müteahhirlere bazı müteahhir âlimler xırja vâsîn fi mezhebi Şafî'î Şafi'inin mezhebinde bir vâjih takrîc ettiler bi vucuğu bi zâlîke yani niyetin alizla telafuz edilmesinin vacip olduğuna dair takrîcte bulundular Şafi mezhebinde bazıları. ve غلَّتَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ Lakin bu şekil düşünenleri Şafi'nin ashabının cumhuru yani Şafi mezhebinin alimlerinin cumhuru bunun galat olduğunu yanlış olduğunu söylediler. Wakana galatuhu bunun galatı nerede neydi? Wakana galatuhu onun yanlışlığı. enne Şafiyye qala anis salatim. İmam Şafi'i namazda dedi ki namaz namaz için dedi ki la Budda min al nutq fi evveliha. ilk evvelinde nutuk etmek lazımdır dedi. Yani şey anlatıyor İmam Şafi'i. Bu yanlış düşünceye bazıları niye kapıldı? Şafi'nin mezhebinde niyeti telaffuz etmek vaciptir. Yanlış düşüncesine bazıları niye kapıldı? Şundan dolayı. İmam Şafi diyor ki namaz için, Namazın ilk başlangıcında nutuk lazımdır. Nutuk ne demek? Nutuk etmek yani ağızla söylemek. فَظَنَّ هَذَا الْغَالِتُ Bu yanlışı yapan zannetti ki اَنَّهُ اَرَادَ النُّتْقَ بِنْ نِيَّةِ <gülüyor> Şafi'nin Nutuktan niyeti kastettiğini anladı. Yani niyetin nutk edilmesi gerekir diye anlamış bu adam. فَغَلَّتَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ جَمِيعُهُمْ Şafi'nin, ashabının hepsi bu düşünceyi ne yaptılar? Yanlış olduğunu söylediler, galat olduğunu söylediler. ve وقالوا, dediler ki اِنَّمَا اَرَادَ tekbiri la <gallat> لَا niye. Şafii'nin nutuktan kastettiği şey nedir? Tekbirdir. Yani Allahu Ekber o namaza girerken ihram tekbirini nutuk etmenin gerekli olduğunu söylüyor İmam Şafii. Bu adam ise buradan neyi çıkarıyor? Ha, demek ki İmam Şafii'ye göre niyeti cehretmek lazım. Yani ağızla söylemek lazım, nutuk etmek lazım gibi bir yanlış anlayışa kapılıyor. Böyle bir tahriş yapıyor. Tabi bunu da ne yapıyorlar? Bunu da Şafii alimleri e, yanlış olduğunu söylüyorlar. Şimdi normalde mesela mezheplere tabi olanlar, mezhep imamlarına tabi olanlar için e, veyahut da belli bir mezhebin içerisinde olan e, şeyler, alimler ya mezhep imamından konu hakkında çok net, bariz bir nakilde bulunulmuştur. Zaten onunla amel ederler. Yani mezhep imamı diyelim ki bir konu hakkında bir şeyi çok net bir şekilde söylemişse örneğin namazın başlangıcında niyet getirmek gerekir mesela bunun gibi. Mezhep imamları, mezhebin alimleri bunu artık konuşmazlar, bunu tartışmazlar. Sadece ne yaparlar? Sadece bunu naklederler ve bunun gerekçelerini ve delillerini açıklamaya çalışırlar. Yani bunu daha fazla ispat edip mühkemleştirmeye çalışırlar. Lakin diyelim bir konu çıktı. O konu hakkında imamın şeyi yok. İmamın ee, açık bir fetvası diyelim söz konusu değil. Veya imam mücmel olan bir söz söylemiş o sözden tam ne kastedilmiş de tam belli değil diyelim yani umumi veya genel kapalı bir söz kullanmış. Bunun üzerine takriç yaparlar. Ne demek bunun üzerine takriç yaparlar? Yani bu sözü veyahut da mezhebin bu usulünü alırlar, o olay hakkında o usule uyaraktan ne yaparlar? O usule uyaraktan bir hüküm söylerler. Ama mezhebin dışına çıkmazlar. Takriç ile ihtiyat arasındaki fark nedir? İştiyat, müstakil olarak kişilerin delillere dayanıp Konu hakkında şeriatın hükmünü söylemeleridir. Öyle değil mi? Takrir nedir? Müstakil olarak değil. O mezhebin usullerine veya o imamın usullerine veya o imamın o konu hakkında vermiş olduğu o konuya benzer bir konu hakkında vermiş olduğu bir fetvayı onun usulünü gözeterekten o önlerine çıkan konu hakkında ne yapmalarıdır? Hüküm beyan etmeleridir. Ve bu da bu mezhebin hükmüdür demeleridir. Tamam mı? Mezhebin bu konudaki hükmü buna ne diyorlar? Buna tahriş diyorlar. Tamam Şimdi İmam Şafii de لَا بُدَّ مِنَ النُّتْقِ فِي yani mutlaka namazın evvelinde nutk etmek gerekir deyince sonradan da bu niyet meselesi çıkınca yani bu niyetin mahalli kalp midir? yoksa biz bu niyeti ağızla yapmamız mı gerekir? demişler. Şafilerin çoğunluğuna göre şafilerin cumhuruna göre niyeti telaffuz etmek sünnettir. Şafilerin çoğunluğuna göre niyeti telaffuz etmek nedir? Şafilerin fıkıh kitaplarında niyeti telaffuz etmek sünnettir. Buna karşı çıkan alimler olmuş Şafilerin içerisinde bu sünnet olmaz çünkü böyle bir şey sünnette varit olmamıştır demişlerdir. Lakin diğerleri hayır namazın sünnetlerindendir ki telaffuz etmek diye. Bir de bazılar işte bununla yetinmemişler İmam Şafi'nin bu sözünü yanlış anlayıp şey yapmak <gülüyor> niyeti telaffuz etmek vaciptir demişler. O da Şafilerin mesela İmam Rafi'i Şerhül Kebir'de e, aynı Şeyhülislam hüleyhisselam demiş olduğu gibi, Cumhur bu görüşü kabul etmedi. Yani bu takreci kabul etmedi diye zaten açık bir şekilde ne yapıyor? Açık bir şekilde söylüyor. Ve maalesef bu niyet konusundaki en müteşeddit mezheb de Şafi mezhebi. Yani Mütakir'in niyete öyle şeyler getirmişler ki, ve mezheb olarak da yani avam olarak da insanların niyet konusundaki en müteşeddit olanları yine maalesef ney? Yine maalesef şafii mezhebinin avamıdır. Evet. وَالتَّلَفُّزُ بِالنِّيَّةِ كَمَا Nasıl ki o bidattır. فَقَدْ يَدْخُلُ yani riyaya girme ihtimali de nedir? Vardır. Yani şey olduğu gibi, bidat olduğu gibi bu işe riyaya girme ihtimali de nedir? Vardır. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü istenilen, matlub olan nedir? İhlasul ameli lillahi ve ikfa'uhu. İhlasla ameli yapmaktır. Ve onu ne yapmaktır? Gizlemektir. Öyle mi? İlla ma varada delilun bi izhârihi. Ancak delil onu ızhar etmeye delil gelmişse bunlar müstesna. Yani amellerde asıl olan nedir? İhlas ve gizliliktir. Öyle mi? Lakin bazı ameller böyle değildir. Allah Azze ve Celle açığa vurulmasını istemiştir. Ne gibi mesela? Hakkın cehredilmesi gibi. Ne gibi? Cihat ameli gibi. Mesela ne gibi? Öncü olan insanların insanları teşvik etmek için amellerini açıktan yapması gibi. Bunlar hep şeriatın özel delillerle sabit olmuş olan şeyler. Açıktan yapılmasının daha matlub olduğu, daha müstahap olduğuna deliller işaret etmiş. Bunun dışında kalan bütün deliller, yani bu şekil hakkında özel delil olmayan bütün e, ameller de asıl olan nedir? İhlastır ve gizli bir şekilde yapılmasıdır. Felsefi olarak İslam'ın temel kavramlarından biri de İslam'ın temel kavramlarından biri de Müslüman için gerekli olan şey nedir? temel <gülüyor> kavramlarından olmasıdır. de <gülüyor> Duran olmasıdır. Nerede? biri de İslam'ın Şeriatın kavramlarından yanında duran, hiç o kavramlarından aşmayan, de etmeyen olması kavramlarından biri de İslam'ın temel kavramlarından biri de İslam'ın temel bidatlerde de terk eden olmasıdır. مَهْمَا <gülüyor> O'nun çeşidi ne olursa olsun. وَمِنْ مَنْ كَانَ مَسْتَرُوهَا Ve O'nun çıkış yeri, mastarı kim olursa olsun bakmadan bidatın iyiliğine, kötülüğüne kimden çıkmış, kaynağı nedir hiç bakmadan bütün bidatleri terk edip sünnetlerle amel etmesi gereklidir. Bu konuyla bağlantısı ne? Hani niyeti cehrettiği zaman insan bu insanı riya'ya da götürebilir diyor şey. Oysa amellerde asıl olan nedir? gizli olması ve ihlasla olmasıdır. Bu sebepten olabilir ki niyet insanın riyaya da niyetin telaffuzu insanı riyaya da götürebilir. Vallahu Teala يقول. Kul atallimun Allah bi dinikum? Peki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz veya dininizi Allah'a mı gösteriyorsunuz? Vallahu ya ma fi's semavat ve mafil fi'l ard. Allah Yerde ve gökte olan her şeyi biliyor olduğu halde siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah'a mı gösteriyorsunuz? bi kulli şeyin alim Allah her şeyi nedir? Bilendir. Yani şeyh şunu anlatmak istiyor. Hani şeriat bu konuda bir niyet, şey getirmemiş. Niyetin telaffuz edilmesine dair. Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hani niyetinizi açıktan söyleyerek de Allah zaten biliyor. Yani sizin kalbinizden geçirmiş olduğunuz niyeti, ne yapmak istediğinizi Allah zaten biliyor. Allah alemu biniat el kulub ve maqasid her Allah kalplerin niyetini ve maksatlarını bilendir, fala حاجة elat talafuzi biha onu talafuz etmeye ihtiyaç yoktur, fi salatin namazda ve fi cemeen ibadatı ve bütün ibadetlerde, Vallahu Teala alemu Allah ze ve jel ani bilendir, vefak Allahu aljami alim ma yuhibhu ve yerdahu Allah bütün çoğunluğu ne yapsın ee, وَفَّقَ اللّٰهُ الْجَمِعَى لِمَا يُحِبُّهُ Allah çoğunluğu Hakk'a ve sevdiğine ve razı olduğuna muvaffak kılsın. Evet, şimdi senin sorunu tekrardan sor. Cevap veririm, geçelim. Sen demiştin ki nedir? Bir imam seferi arka taraftakilerde mukim olarak namaz kılıyorlar, cemaatle namaz kılıyorlar. Seferi iki rekatta selam veriyor. Arkadaki üç dört kişi var mesela, ayağa kalkıp devam ediyorlar. Bunlar kendi aralarında birisini imam olarak geçirebilirler mi? O aynı zamanda şeyin namazında da var mesela diyelim ki biz geç kaldık, iki kişi geç kaldık namaza. Namaza duruyoruz, İmam bitirdikten sonra iki kişi ayağa kalkıyor, namazlarına devam ediyor. Bunlar Cumhur olarak... ulemaya göre olmaz. Yani birinin <gülüyor> öne geçip namaz kıldırması bu şekilde olmaz. Lakin bazı alimler imam namazı kestiği zaman nasıl ki işlerinden biri geçip onlara imam oluyorsa, aynı şekilde burada da imam namazı bitirmiştir. İşlerinden biri onlara imam olabilir diye olabileceğini söylemişler. Ama cumhur ulema olmaz demiş olayın detaylarını da zaten anlatacağız tamam bu akhir